Evet. Bu söyreleri okuduk. Şimdi kitaba başlayalım. 134. sayfanın 2. paragrafı. Kale Mansur ibn Ammar. Kimin hayatını okuyorduk? Efendim, bir hadis-i şerif nakletmişti. Onu uzun bir hadis-i şerif şey yapmıştık. Ee, okumuştuk geçen hafta orada kalmıştı. 17. tercüme-i hal Mansur ibn Ammar. Ebu Sevi'yi mer ehlinden bir zatı muhterem idi. Bu Mansur İbni Ammal dedi ki Horasan elenlerinden yani bu da Surûlüke bil masiyeti izâ zafirke biha şevzüm bin mübaşeredikel masiyete bu Arapçalarını okuyoruz çünkü ilahiyat talebeleri var dersimizi dinlemeye gelen efendim Elinde kitap olanlar var. Onlar takip ediyorlar. Evet, dedi ki Mansur'u Mansur Ammar Hazretleri İranlılar İr'in kelimesini kullanmaz. Bir i sesiyle bağlar. Baba ile evladın ismini arasında bir i koyar. Mansur'u Ammar derler. Efendim Hallacı Mansur derler. Rüsse derler. Ama i orada şey, izafettir. Yani onun oğlu mağarasına gelir. Evet, sürûruke bil maasiye, izâ zafirte bihâ Günaha, elin yetip işlediğin zaman güç yetirebildiğin zaman o işlediğin günahla zevklenmen, neşelenmen şerrüm min mübaşeretikel maasiye. Günahı işlemenden daha kötü bir durumdur. Yani utan bari ağla hem gülah işliyorsun, Allah'ın sevmediği bir şey yapıyorsun, hem de keyfin yerinde. Efendim, şıkır şıkır oynuyorsun, rahatsın. O daha fena. Yani insan hiç olması Allah'ın sevmediği bir durumu işlemişse, ben bunu niye yaptım, nasıl yaptım ya, hay Allah, gene nefsime yenildim, şeytana kandım, filan diye insan ağlaması lazım, üzülmesi lazım, üzülmesi gerekir. Hem gülah işliyor hem de günahtan dolayı bir de seviniyorsa, sevinmesi günahla zevklenmesi, günahla zevk alması, günahı işlemekten de daha fena bir şey. Zaten bütün günahlara insanlar niçin dalıyor, niçin heves ediyor? Günahı işleyenler ondan utanmıyorlar, seviş duyuyorlar. Günahın işlendiğini görenler de onları tenkit etmiyorlar, müdahale etmiyorlar emr-i maruh, nehi-i münker yapmıyorlar. Günah tabileşiyor. Olağanlaşıyor diyelim. Yani olağan bir şey, ne yapalım herkes yapıyor filan gibi. Bu daha fena. Bu çok kötü bir şey. Yani günahın karşısındaki... Günahın karşısındaki nefretimiz, günaha olan düşmanlığımız, hiçbir zaman zayıflamamalı. Çünkü Allah'a isyan bu. Günah ne demek? Allah'a asi gelmek, Yaradan'a asi gelmek. O konuda gevşeklik, o konuda müsamaha, o konuda hoşgörü, çok büyük bir kusurdur. Hiçbir zaman öyle bir durum içine düşmemeliyiz. Günaha karşı tavrımız, nasihatimiz tam olmalı. Bir yerde bir günah gördük mü? bir günahın işlendiğini gördük mü, keyfimiz kaçmalı. O günahı işletmemenin çaresine bakmalıyız. Ben bunu engelleyebilecek selayetlemeyeyim. O konuda hakkım ve kuvvetim, gücüm, kuvvetim var mı? Demeliyiz. Gücümüz yetiyorsa, onu engellemeye çalışmalıyız. Eğer onu doğrudan doğruya yaptırmamaya imkanımız müsait değilse bildiğimiz makamımız vesairemiz müsait değilse o zaman hiç olmazsa söylemeliyiz. Bakın bu doğru değildir yapılmasın. Dille söylemek. Elle engellemek fiilen o olmayınca dille engellemek söyleyerek. Üçüncüsü de olamazsa, olamamışsa, o zaman ne yapmak lazım? Allah'a sığınmak lazım. Ya Rabbi, ben bu işten memnun değilim. Sevmiyorum bu adamların yaptıklarını. Sana sığınırım bunların uğrayacağı beladan, cezadan. Ben bunu engelleyemedim. Söz söyleyecek halim de yok. Bunlar laf da dinleyecek insanlar değil. Efendim, sen beni affet. Bunları cezalandırırken beni de cezalandırma. Beni ayır demek diye, hiç olmazsa içinden buğz edip öyle söylemesi lazım. Çünkü ceza bir kavim günahı işlerse ceza umumi gelir başa. Gün diye bela gelir kavimin başına. Hepsi birden telef olur, mah olurlar. Ahirette ayırılır. Diyorlar ki, raviler, doğru veya yanlış. Muğut kavmine Allah helak ettiği zaman 70.000 kişi o gece tevcide kalkmış durumda ibadet ediyormuş. Ama kavim müğtilikten dolayı, homoseksüellikten dolayı, günahlarından, kusurlarından dolayı cezayı hak edince ceza pat diye umunu geliyor. Tabi iyisi de kötüsü de yanıyor, mahvoluyor. Ondan sonra ahirette iyiler, tabi siz iyiydiniz diye Cehennem atılmayacak, ayırılacak ama dünyada bela umumu geliyor. Onun için şey yapmak lazım. Ya Rabbi ben bunlara katılmıyorum, beni bunlarla cezalandırma diye de ona da dikkat etmek lazım. Günahkarların yanında, yakınında da durmamak lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eski kavimlerin azap gördüğü vadilerden vesaireden geçerken, aman buradan hızlı geçin derdi sahibesine. Hızla geçin orada duraklamayın diye söylerdi. Evet. Günaha sevinmek olmaz. Efendim bir içki içtim de emir bir sefa sürdük de, sandala bindik de çengi oynattık da zurna çaldık da efendim vesaire de aman ne tatlı gün geçtim. Utan da hem günah işlemişsin hem de günahından bir de Zevkleniyorsun, seviniyorsun, o daha beter. Günahı işlemekten daha beter bir duygu bu. Günahına hiç olmasa yine şeytana uyduk diye, böyle diyor işte. Günahı işleyebildiğin zaman ondan bir de memnunluk duyuyorsan bu, senin günahı işlemenden daha kötü bir beladır, daha fenadır diyor Mansur Hazretleri. Mansur-u Ammar Hazretleri, biz günah işlemeyeceğiz, bir. Birah işlediğimiz zaman nedanet duyacağız, ağlayacağız. Günahı işletmeyeceğiz. Cüya işletmesine Cüya'nın iş, işlenmesine başkası tarafından müsamaha etmeyeceğiz. Elimizde durdurabilirsek durduracağız. Dilimizde söyleyebilirsek söyleyeceğiz. Onu da yapamıyorsak aman yarabbi cezayı bana da teşkil etme. Beni de bunların yüzünden kahretme, helak etme diye Allah'a sığınacağız. وَكَالَ Mansur'un Aynı Rabiden rivayet ettiğine göre Mansur dedi ki مَنْ جَزْيَا min mesaili dünya تَحَوَّلَتْ مُسِيبَتُهُ فِي Bir insan dünya musibetlerinden dolayı tahammülsüzlük gösterir, feryadı figan ederse, ceza ve feza gösterirse Ne olur? o zaman musibeti dünyevi bir musibet olmaktan çıkar ahirette zarar veren dinine zarar veren bir musibet haline dönüşür biz kullar olarak nasıl olmalıyız iyi bir kul iyi bir müslüman olmak istiyorsak nasıl olmalıyız dünyevi konulardaki imtihanlardan musibetlerden tahammülsüzü göstermemeliyiz Allah'a efendim feryad-ı ile efendim yaka bahçeyi yırtarak bir tanesi gördüm. Yakınlarından birisi ölmüş. hastane Hastanesi'nden kapısından çıktık. Kadın artık yerlere yatıyor, yakasını yırtıyor. Mahrem efendim örtülmesi gereken yerleri göründüğüne aldırmıyor vesaire. Ne olmuş bu kadına? E bir yakını ölmüş. Yani Yakını ölen insan dünyada ilk sen misin? Başka hiç yakını ölen insan yok mu? Ne oluyorsun Kim öldürdü? Yaşatan da Allah, öldüren de Allah. Ne yapalım? Herkes ölecek, sen de öleceksin. Herkes ölecek, inanları bu kadar efendim şey yapmak doğru değil. Feryad filan, ya kaparçayıtmak, şey efendim tahammülsüzlük, edepsizlik, Allah'ın kaza ve kaderine efendim hazımsızlık doğru değil. Ne olur? O konuda hazımsızlık gösterir, feryatı sedan ederse, o zaman o dünyevi fitne, sırf dünyalığa ait olan fitne, döner, ahiretine, dinine ait bir fitne haline gelir, oradan hayret başlar, oradan puanı düşmeye başlar, oradan zarara uğrar, oradan günaha girmeye başlar. Sabırlı olacağız. Bu dünya hayatında insanın, insanoğlunun, Müslümanın başına Sıkıntı gelebilir. Üzüntü gelebilir. Hastalık gelebilir. Ölüm gelebilir. Malına telef gelebilir. E ben Allah'ın ibadetini yapıp duruyordum. Beş vakit namazımı kılarım. Hiç ihmal etmem. Tesbihlerimi çekerim. Orucu mu Tamam kardeşim Allah'a kalabiliyorsun. İyi. Tamam yapıyorsun. Maşallah. Tabii biliyorsun. Ama bunları yapıyorsun diye bunlar gelmeyecek diye bir kaydı yok dinimizde. Gelir dünya hayatının imtihanlarına. Ne yapacaksın? İmtihanın karşısında güzel bir durumda bulunacaksın sabredeceksin hiçbirimiz belayı istemeyiz üzücü bir olayı istemeyiz ama üzücü bir olay gelirse iyi bir Müslüman ne yapar? sabreder, sabredeceğiz edebini bozmaz edebini muhafaza eder Allah'a ansileşmez dikleşmez, sesini yükseltmez efendim olmadık Havurlar sergilemez. efendim. E, hani o ölüye ağlayıcılar vesaireler filan gibi yüz yıkmak, yaka parça yıkmak böyle şeyler doğru olmaz. Ve Kader Mansurun Menistele Zikrin Nas Inkasaa Anzikillahi Taala. İnsanların zikriyle meşgul olma başlayan kimseden. Allah-u Teala Hazretleri'ni zikretmek kesilir. Biliyorsunuz, zikir Allah'ın emri ve çok kıymetli bir efendim, ibadet. Cihad kadar kıymetli, cihattan daha kıymetli bir ibadet, zikrullah. Allah'ı zikretmek. Tabi dereceleri var. efendim, Ama zikrullah çok kıymetli bir ibadet. Namaz bir ibadet. Oruç bir ibadet, haç ibadet, tamam bitti. Cekat ibadet bitti, hayır. Zikrullah var ki çok kıymetli bir ibadet. Fevkalade sevabı yüksek olan bir ibadet, tamam. Fakat insan oldu Allah'ın zikrini bırakır da, insanların zikrini etmeye başlarsa, Allah Allah diyecek yerde, Allah'tan bekleyecek yerde, Efendim, filanca mevkis sahibi, filanca makam sahibi, filanca ağa, filanca zengin, filanca patron demeye başlarsa, yani ondan ummaya başlarsa, onu zihnine yer yerleştirirse, o zaman imkat ağa, ancak mübarek o kıymetli ibadet kendisinden çekilir gider, o nisip şeyi kalmaz. Zikir yapmak imkanı kalmaz, için Allah'ın zikrinden kopar kesilir. Doğru değildir. Yani insan gönlünü Allah'a bağlamalıdır. Allah'ın zikriyle meşgul olmalıdır. Kullar da kendisi gibi Allah'ın aciz naçiz mahluklarıdır. Onlardan bir şey ummaya, onları zikretmeye, onların peşine takılmaya, efendim, onlara yağızlılık yapan hüzün yoktur yani. Allah'tan istemelidir. Allah'tan beklemelidir. Derdini, arzusunu Allah'a açmalıdır. Ve Kâle Mansur'un Birazcığım asa ba'de tevbetihi. Ma'a'nke reca'te an-tarikil akhirati illa minel vahş li kulli salik fiha. Birisi Mansur'un zamanda bu Mansur'u Ammar'ın zamanında tevbe etmiş güzel bir yola girmiş, iyi bir Müslüman olmuş. Sonra tekrar isyan yoluna dönmüş. Önce bir iyi adam olmuş, sonra tekrar Allah'a âşık olmuş. Terbesini bozmuş, yanlış yola düşmüş. Ona diyor ki: Mansur Ammar, senin ahiret yolundan, sevap yolundan dünya yoluna, böyle günah yoluna tekrar dönmeni ancak Orada kendini çok yalnız hissettiğin için dönmüş görüyorum. Başka sebepten dönmemişsindir de orada yalnızlıktan canın sıkılmıştır. O ahiret yoluna giren insanların azlığından yalnızlıktan canın sıkıldı da ondan döndün herhalde bu günah yollar diye böyle söylemiş. Evet muhterem kardeşlerim her devirde her devirde sema Excel nasi velev haras da bir müminin bir müminin duyurmuş. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala azzetleri peygamberimize. Yani ne kadar küçürtülsen, azarlasan, hararetle yanıp yakılsan da ey resul, insanların çoğunluğu inanacak değillerdir. Ekşiriyat nefsine mağluptur, şeytana mağluptur. Dünyanın hırslarına batmıştır. Efendim öyle istediğin iyi insan durumuna herkesin gelmesi pek olacak bir şey değildir. İnsanların çoğunluğu sen ne kadar istesen bu yola gelmezler diyor. Gerçekten de muhterem kardeşlerim istatistik yapılsa, nispet edilse, insanların büyük çoğunluğu şeytanın esiridir, gafildir, dünyanın zevklerine batmıştır. Onları hedef almıştır. Ekseriyetin mantığı materyalist mantıktır hüya ehli mantığıdır. Gerçekleri gören, Allah'ın yoluna giren, o yolda yürüyen insanlar azınlıktadır. Hele hele, yani dindarlar, dinsizlerin yanında azınlıktadır. Hele hele dindarların da hakiki olanları, gerçek, efendim, Allah ehli olan, ehlullah olan, kıymetli insanlar, onlar daha da azdır. Takvitçiler çoktur da, ama gerçekten hakiki olanları, azdır. Ona öyle söylemiş. Yani, baktın ki kimsecikler yok, tenhalık var, canın sıkıldı, ondan bu dünya e, keyfi, zevki, günahı yoluna gene düştün, değil mi? demiş. Evet. insan olduğun bu tabiatıdır. Beraberce olunca bir şeyi rahatlıkla yapar. Toplu halde, grup halinde rahat yapar. Tek başına hak yolda sebat etmek, yapayalnız kalsa bile haktan ayrılmamak, onu işlemek o yüksek şahsiyetlerin işidir. Koca bir efendim grubun karşısında tek başına durabiliyorsa çok kahraman insan demektir. Hz. İbrahim Aleyhisselam. Düşünün bir sitenin devletin içinden çıkıyor site devletinin. Onun dinine, yöneticilerine, efendim halkına, hepsine karşı diretiyor. Yaptığınız yanlıştır ellerinizle yaptığınız putlara tapmamanız lazım. Bunların hepsini yaratan Allah'a ibadet etmeniz lazım diye mücadele veriyor. Musa Aleyhisselam'ı düşünün kolay değildir. Koca Firavun kocaman devlet, ordular efendim vesaireler efendim o tek başına yanında Harun Aleyhisselam'la onun karşısına çıkıyor senin bu fikirlerin yanlıştır. Sen kendine halkı tattırtıyorsun. Kendini ilah ilan etmişsin yanlıştır, bundan dönmen lazımdır diye mücadele verebiliyor, zordur. Bizim bu zamanımızdaki kızlar Allah razı olsun hayran kalıyorum, erkeklerden daha çözün. O başörtüsünü efendim, savunmak için, o başının örtüsüyle tahsilini yapmak için çok büyük meşakkatlere katlanıyor. Yani o erkek kardeşleri, arkadaşları bile yardımcı olmuyor. Anası, babası yardımcı olmuyor. Ama o başımı açmayacağım. Allah'ın emrini çiğnemeyeceğim. Allah'ın yolunda da yürüyeceğim. Efendim tahsil bakımından da kendim. Ötekilerden de geri kalmayacağım. Dünyeli bakımdan da efendim, iyi bir şey yapacağım diye mücadele veriyor. Büyük bir şey. Ruh kuvveti ister bu. Moral gücü ister yani. Herkes böyle yapamaz. Baktı fazla bir taznik gördü. Geri çekiliveriyor. Tamam der. Olmuyor der. Yapamıyorum der. Hamil edemeyeceğim. Dayanamıyorum der. Çok büyük kahramanlık. Tabi onları da desteklemek lazım. Şimdi bana bir arkadaş soruyor. Efendim filanca dernek bizim derneğe diyor şey yaptı. Efendim e, işte bu başörtüsü konusunda bir bildiri hazırlamışlar. Siz de imza atar mısınız dedi diyor. Ben de e, yönetim kuruluna sorayım dedim diyor. Onlar tabii diyor bildiriyi neşretmişler diyor. E, orada artık inisiyatifi etimi kendisi kullanacak diyecek ki e, tamam yönetim kurulu onlar da benim arkadaşlarım, biliyorum ben. Bu burada Allah'ın emri bahis konusu olduğu için bunun izne vesaire yetilen maddi hesap yapmaya menfaat veyahut, efendim tehlike hesabı yapmaya bilinmektedir. Burada bir haksızlık vardır. Bir hak çiğnenmektedir. Efendim mağduriyet vardır. Mağdur olanların yanında yer almak Allah'ın emridir. Allah'ın dininin tarafında yer almak efendim Allah ehli olan gerçek imamların vazifesidir. Orada artık istişareye falan lüzum yoktur yani. Kesin olan bir şey. Yani gidip de bugün öğle namazını acaba kılayım mı diye idare yetine soruyor muyuz? Gideyim, bizim dernekteki idare yetine sorayım. Bakalım öğle namazını kılalım mı, kılmayalım mı? Sormuyoruz. Neden? Öğle namazı fazla. Sorsan ne olacak? Sormasan ne olacak? Hepsi kılma deseler ne olacak? Nasıl da kılacaksın? Evet, yani tek başına bile kalsa müminin işi nedir? Hakkı tutmaktır, hakkı savunmaktır, hakkı söylemektir. Öteki müminlerin işi nedir? Hakkı savunan insanın yanında yer almaktır. Bir kişi Müslüman olduğu halde kabre konulmuş, kabre konulur konulmaz azap melekleri başına gelmişler ve başına öyle bir tokmak indirmişler ki o kabrin içi ateş dolmuş, duman dolmuş. Feryat ediyormuş, diyormuş ki, ben Müslümanım, beni niye azaplandırıyorsunuz, ben müminim. Evet, sen mümindin ama bir gün bir yerden geçiyordun, zalimler bir mazluma eziyet ediyorlardı, sen mazluma yardımına koşmadın. Bu ceza ondan. hadisir böyle buyurmuş Peygamber Efendimiz. Yani... Müslümanın şiarı mazlumun yanında yer almaktır Haktan yana olmaktır haklıdan yana olmaktır Mağdur edeni Gadirdeni edeni, zulmedeni, Efendim durdurma çalışmaktır dünyanın neresinde olursa olsun Bosna'da her sekte Efendim Azerbaycan'da Ermenistan'da Gürcistan'da, neresi olursa olsun, haklıdan yana yer alacak onun tarafını tutacak haksızın karşısına çıkacak Yasin suresinde ne, ne anlatılıyor ikinci sayfada Efendim veca raculun min aksal medineti veca veca min koşarak geldi bir kale hayatı gibi uyulur şeyim. Ey kalbım bu insanlar Allah'ın peygamberleridir, mübarek insanlardır. Yapmayın böyle buna uyun dedi. Bu önemli. Yani tek başına bile olsa kalbin karşısında bile bekçisi olsa Kavmi onları tepelemeyi, öldürmeyi niyetlenmişler, kurmuşlar. Tehlike var. Ben kenarda pusuyum demiyor. Gidiyor onların yanına. Diyor ki bunlar haklı. Ey kavmi, yanlış iş yapıyorsunuz diyor. Demek lazım bu. Müslüman ahlakı budur. Çok önemli bir noktadır bu. Atımızda olsun. Vekale Mansur'un Liracümü. Yine bu Mansur-u bir adama dedi ki üçlük Nehmetet dünya Testerih minel gammı وَحْفَظْ لِسَانِكَ تَسْفَرِي minel الْمَعْجِبَةِ Dünyaya sarılmaktan vazgeç, dünyaya yapışmayı terk et, üzüldüden kurtulur. istirahat edersin, rahat edersin. oh be, oh çok şükür dersin. Dünyalığa sarıldı mı insan, onları elde etmeye çalıştı mı, ona yapıştı mı, Tabi onu elde etmek için bir mücadele, bir sıkıntı vesaire, o insana çeşitli sıkıntılara uğratır. Bu bir. Vahfaz misaneke, diline sahip ol. Tut dilini, dilini muhafaza et. Testleriz mineral mazire. Özür dilemek zorunda kalmazsın, kurtulursun. Dünyalık hırsını terk et, üzüntüden kurtulursun, diline sahip ol, özür dileme durumuna düşmekten kurtulasın diyor. Evet. Bu ikisi de önemli birer nasihattir. Bizim bütün telaşımız efendim ne olacak? Ahiret olacak. Bütün isteğimiz ahireti kazanmak olacak. Bütün gayemiz Allah'ın rızasına ermek olacak. Bu oldu mu insan? Evet. Orada da sıkıntı vardır ama huzur vardır meşakkat vardır, terlemek vardır, hapis vardır, ölüm vardır, şehadet vardır vesaire harp vardır, darp vardır ama huzur vardır. Huzur içinde olur insan. Efendim bir vazifemiz o, ahiret olması. İkincisi de çözümüne dikkat etmemiz lazım. Çünkü ekseriyetle insanlar günaha dilleri yüzünden girerler. Dilleriyle çok günah kazanıyor insanlar. İşte yalan var yalancı şahitlik var, küfür var, efendim yani sözler var, gıybet var, dedikodu var. Yani lisanın belaları, günahları, afetleri öyle 20-30 tane sıra sıra peşbehir çoktur. Diline sahip olmak da derdişin önemli bir işidir. Ve söylemiştim muhtelif vesilelerle şükür ibadettir İslam'da. piş olmazsa şükür et de ibadet sevabı kadar Boş yere konuşup günaha gireceğine çüphetti bu ateşle bu cevabı kazan. Ve kana Mansur'un yine Mansur-ı bir sözü dedi ki: Kullu'l ibâdi kullüha ruhâniyetün. Ve izâ daḫaleh şekkü vel ḫabsu vel ḫabesu intele minha ruhuha. Buyurmuş ki kulların hepsinin gönülleri ruhani'dir. Yani ruh sahibidir. Hep Hepsinin gönlünün bir efendim şeyi vardır, canı vardır, ruhu vardır. Ama gönlün içine fe <gülüyor> izâ şüphe girerse ver <gülüyor> kâbesû pislik girerse yani pislik nedir gönlünün içine giren pislik? Kötü duygular kötü niyetler, kötü huylar kötü hayaller, kötü düşünceler. Eğer cömüle böyle şüphe ve kötü şeyler girerse insana minha ruhuha canı oraya gelmekten imtina eder. Gelmez oraya yani. Yani kalp ölür demek. Her kalbin canı vardır ama içine pislik ve şey girerse şey girerse kalp ölür. Ruh oraya gelmez, orayı canlandırmak istemez. Kalbi ölür. Demek ki kalbimizi, yani gönlümüzü koruyacağız. İçine şekil girmesin. Yakin olsun, sağlam iman olsun. Pislik girmesin. Yani duygularımız safi olsun. Niyetlerimiz halis olsun. Hayallerimiz güzel olsun. Emellerimiz, isteklerimiz Allah'ın rızasına uygun olsun. İçimiz pırıl pırıl olsun. O zaman ruh, şey, insanın kalbi, gönlü o zaman canlanır. Aksi takdirde kalbi ölür. Kalbi ölür, katılaşır, taşlaşır, davetler olur. O zaman insan insanlıktan çıkar. Vekale Mansur'un diğer sözüne geçiyoruz. İnnel hikmete tantıku kulu bil arifine bilisan-ı tasdik ve fî kulûbil zâhidine bilisan-ı tefgîl fî kulûbil ubbâdi bilisan-ı tevfîk ve fikrul bil müridi ne bilisan-ı tefekkür. Ve fikrul bil ülemâ bilisan-ı tezekkür. Buyurmuş ki, ilimler hikmete hiç şüphe yok ki hikmet tentekku konuşur. Fikrul bil ârifine âriflerin gönüllerinde hikmet konuşur. Birisan-ı pastik. Pastik diliyle konuşur. Bu sözün manası şu. Yani arifler Allahu Teala Hazretlerini tasdik duygusu içindedirler. Efendim, ariflerin bütün sözlerinden çıkan mana, onların duygularının özeti hülasası tasdiktir. Arif ne demek? Allah'ı bilen, marifetullah'a ermiş kimseler. Onlar her şeyi efendim tasdik gözüyle görürler bir ayet okunursa sadakallahu'l azim derler. Tamam. Allah doğru buyurmuş. Hadis-i şerif okunmuşsa sadakareşullah fima kal et derler. Vesulallah. Şöyle söyledi bu konuda ne güzel buyurmuş. Tasdik ederler. kim? en güzel bir sadık kim vermişti? Ebu Bekir Sıddık Efendimiz vermişti. Sıddık lakabını da ondan almıştı. Nasıl karşılamıştı? Ebu Bekir Efendimiz Peygamber Efendimiz'i Peygamber Efendimiz miraca çıktı. Miraç'tan döndükten sonra müşriklere Miraç olayını haber verdi. "Beni yani Allah Miraç'a çıkarttı." diye. "Onlar artık fırsat bulduk." diye. Tamam. Tamam dile. Koşuşturdu dane der. bak neler söylüyor. Diyor ya gökleri yedi kat gökleri geçmiş. Göya Allah'ın huzuruna varmış efendim filan diye inkar ettiler ve efendim işi her tarafa yaymaya başladılar. Gördünüz mü sizin peşine gittiğiniz Muhammed neler söylüyor diye geldiler. E, Ebu Bekir efendimizle yolda karşıladılar. Dediler ki buyur. Gördün mü senin arkadaşının söylediğini bu sefer ne söyledi? E, ne söyledi dedi? Ne söylemiş yani? E bak göyer yedi kat kökleri geçmiş ha Mekke'den kalkmış, Kudüs'e gitmiş, Kudüs'ten de kat göklere çıkmış, aşikare gördü Rabbul İzzeti, Allahu Teala Hazretleri'nin huzuruna varmış, görüşmüş diyor deyince. Ne var bunda demiş? Öyle söyledi mi? Söyledi. Söylediyse doğru mudur demiş, yapmıştır demiş. Daha demiş, biz ondan ne mucizeler gördük demiş. Gözümüzde. Hepsi olabilir demiş. Ne var bunda demiş? Yani gönlünde hiç inkar hiçbir tereddüt olmadan tasdik etmiş. İnanıyor. Yani öyle sağlam ki, öyle arif ki barikatullah öyle yerleşmiş ki kalbine çek yok. Tereddüt yok. Çok yüksek bir makam bu. Yani tasdik makamı çok yüksek bir makam. Ayette tereddütü yok, hadiste tereddütü yok, Allah'ın emrinde tereddütü yok, şeriatın ahkamında bir itirazı yok, tereddütü yok. Bu çok güzel. Hepimizin böyle olması lazım. Ama birçok kimse böyle olmuyor. Münafıklar da onların yanına geliyorlar. Veya kafirler, müşrikler, fıs, fıs, fıs bilmem ne. Çeşitli fikirler, çeşitli tenkitler. O da acaba öyle mi hocam, böyle mi hocam? Kağıt gönderiyor, soruyor, bilmem ne. Elbet öyle. Ne var ya? Yani? Ne var? Elbette öyle. Tasdik edemiyor yani. Şimdi ariflerin işi tasdiktir. değil Ve sözü de tasdiktir. Yani onların sözlerinde yaptığı işlerde hep böyle tasdik e, kokar buram buram böyle efendim tasdik kokar. Bir. İkincisi refik oluruz zahihiyle biz taft taftil. Zahitlerin gönüllerinde de taftil diliyle konuşur Hikmet. Yani ne demek? Onların konuşması taftil duygusu esasına dayanır. Taftil ne demek? Üstün tutmak demek. Bir şeyi bir şeyden daha üstün tutmak. Zahirler neyi üstün tutuyorlar? Ahireti üstün tutuyorlar. Neye üstün tutuyorlar? Dünyaya üstün tutuyorlar. Dünya neymiş? Mühim olan ahirettir diyorlar. Ahireti tercih ediyorlar. Tercih ve tahtil ana duyguları olduğu için onların konuşmalarında hep bu hava edilir. Ariflerde hep tasdif, bunlar da hep tahtil ve tercih. Sonra... وَفِيْ قُلُوبِ الْعُبَّدْ بِنِسَانِ الْتَوْفِيقِ Abitlerin, ubbad, abitler demek, ibadet eden insanlar demek. Abitlerin dilinde de, efendim, e, tevfik nisanı zahir olur. O tarzda konuşur. Yani onlar da, işte Allah'ın rızasına uygun olan emirleri tutmak lazım, efendim, tarzında Allah'ın şeyine, emirlerine, kendilerinin hareketlerinin uygunluğu, havası içinde sözleri şeylerler. Efendim, vefi fîkulû müridine bir lisan-ı tefekkür böyle maneviyatı arzu eden müritlerin gönüllerinde de tefekkür lisanı ile konuşur Hikmet. Yani onların edası edası da tefekkür. Çünkü onlar efendim, onu arzu ediyorlar. Onun için hep tefekkür kokuludur şeyleri. Ve fî kulûbil ulema, alimlerin gönüllerinde de bir lisan tezekkür, tezekkür, tezekkür ile hatırlama, anma, gerçeği, efendim hatırlama, göz önünde bulundurma, efendim, dili ile konuşur hikmet. Yani onların ana vasfı da tezekkürdür, hatırlamadır. Demek ki bir sıralama yapıyor aslında burada mansur Ammar Hazretleri en üstün kimseler Arifler. Onun arkasında gelen ikinci tabaka zahitler. Onun aşağısında gelen üçüncü tabaka Abitler. Onun aşağısında gelen dördüncü tabaka Müritler. Onun altında olan beşinci tabaka Uleman. Ulemanın işi zikir, Müritlerin işi fikir, Efendim e, Abitlerin işi Efendim e, uygunluk, tevfik, efendim Allah'ın emirlerine itaat, efendim zahitlerin işi ahireti tercih efendim âriflerin işi de tasdik şeksiz bağlanmak. kâle Mansur'un yine bu Mansur amma bir başka sözünde buyurdu ki: Ennasu raculani mustefirun ilallah keside fi a'la darracat ala lisani şeria bel aahiru la yaran iftiqare lima alme min ferarin min al halk ve risk lil ejli ve saadetih fehu fi idi idi insanlar iki gruptur diyor mansur Hazretleri. İnsanlar dedi yani Müslümanlar, burayı kastediyor. Belki ötekileri insan bile saymıyor. Belki adal, onlar hayvanlar gibidir. Hatta hayvanlardan da daha şaşırmıştır. Buyurdu gibi ayetlerimde ötekileri, kalbi kitap da görmüyor, konuşma değer de görmüyor onları. Ne şey diyor? Yani. İnsanlar iki türlüdür, yani kaliteli insanları söylüyor, ötekileri bank konusu bile etmiyor. Neymiş? Birisi... <gülüyor> El-müftekhiru ilallah. Allah'a muhtaçlığının idrakinde olan insanlar. Hepimiz neyiz? El-müftekhiru ilallah. Hepimiz Allah'a efendim bağlı, O'nun lütfuna, ihsanına muhtaç insanlarımız hepimiz. Bunu idrak etmiş insanlar bir. birisi bu. İkincisi, Ferhedi a ile derecede alalisan şeriat. Şeriatın diliyle bu en yüksek derecedir. Çünkü her şeyin, her nimetin Allah'tan geldiğini biliyor da, kendisinin Onun rahmetine muhtaç bir kul olduğunun idraki içinde, kendi azizini biliyor. Her şeyin Allah'tan geldiğini biliyor. Tamam, güzel. Bu şeriat insana göre en yüksek derecedir. Ama bir de vel aferu bir de öteki insan vardır ki la yerel istikar, öyle muhtaçlık görmüyor. Hissetmiyor böyle bir muhtaçlık. Neden? Lima alime şu konuyu bildiğinden dolayı min feraginden mi elhalık verirse ben ve saade Allahu Teala Hazretleri yaratma konusunda yaratacağını yaratmış rızkı tayin etmiş ecellerini tayin etmiş insanların sahip mi şakim olacak belli ve bunların hepsini tespit etmiş Allahu Teala Hazretleri diye fehve sitti khalihi evet ona muhtaç veseline ihi bihi Allah'a dayanmakla da nisayni durumda. Tabi demek istiyor ki Mansur-u Ammar bu duygu daha yüksektir. Ötekisi şeriata göre en yüksek derecedir. Kulun kendisinin aciz ve açız olduğunu bilip de her ihtiyacını Allah'tan karşılayacağını bilip de Allah'a bağlanması Allah'a muhtaç olduğunu hissetmesi tamam şeriat da en yüksektir ama bir de Allah'ın öyle kulları vardır ki hiç bu konularda öyle bir muhtaçlık duygusu bile hissetmez. Neden Mevlam hepsini tesbih etmiş, rızkımız belli, Efendim Ecelimiz belli, Efendim e her şey tesbih edilmiş, rahat öyle bir istina, şey e ihtiyaç durumunu düşünmüyor, Allah'la Efendim doyum haline gelmiş müstehcen yani telaşsız. Bu daha yüksek tabi arif olduğu için meseleyi böyle gördüğünde gayet rahat. Oturmuş bir kenara efendim telaşsız rahat. Yine Allah'a bağlı ve Allah'ın her şeyi teslim etmiş olduğundan kaderine efendim, efendim dayanıyor. Kaderini biliyor. Tevekkülünü ediyor. Ve onun için böyle Allah'la efendim müstehili duruma gelmiş. Kimseye eyvallahı olmayan bir hale gelmiş. Bu daha yüksektir diyor. Tabi bunlar eski devirlerde kaldı. Yani bu devirlerde böyle bu duygularla dolu olan, bu duyguları anlayan, bu duyguları yaşayan efendim İslam'daki efendim irfanı böyle bu seviyelere çıkmış olan insanlar, hareketlerini buna göre ayarlamış insanlar ne kadar kim bilir, adedi ne kadar az. Ve Mansur, yine Mansur-u Ambar Hazretleri buyurmuş ki, ve tabii bu sözlerin açıklamasından bilmiyorum tam açıklayabiliyor muyum? Siz de tam kavrayabiliyor musunuz adamların durumlarını? Yani bu adamların dünyaları, bu adamların dindarlıkları ne kadar derin onlar görmüyor. Subhane men ceale kulubel arifine evli eviyetiz ki ve kulube ehli dünya eviyet tama ve kulûbe'z zâhidîne eviyetü't tevekkülü ve kulûbe'l fukara'i eviyetü'n kanaati ve kulûbe'l mütevekkilîne eviyetü'r rıba' 5 cümle söyledi. Burada Arapça bilenler için eee izah etmek gereken kelime el-viye. el kelimesinin çoğuludur. Bi'a da şey demek. Kap içine bir şey konulan Eşya demek. Vi'a, ev'iye. Çoğulu ev'iye geliyor. Diyor ki, Sübhane men ca'ile kulübel arifine ev'iyete zikir. Ariflerin gönüllerini zikir mahzeni haline getiren Allah'ın şanına kadar gelir. Mahzen diyelim, kap. Deneyelim de, yani zikirle dolduran, ariflerin gönlünü zikirle dolduran, efendim, zikrullahla Allah'ı hatırlamakla Allah daima hatırında olmak şanında halinde yapan onları Allah Sübhane. Yani Sübhane şaşıldığı zaman söylenir. Yani Allah Allah ne kadar şaşırılacak şey ki Ariflerin gönlü Allah'ı hatırlama doludur. Onu o hale getiren Allah ne kadar hayran kalınacak bir şey yani e, yaratan diye ondan Sübhane kelimesi kullandı. Buradan anlıyoruz ki, Arifler Allah'ı tanırlar ve hatırlarından çıkarmazlar. Gönüllerinde Mevla var. Sübhanallah. Nasıl onların o gönüllerini öyle esrar hazinesi eylemiş, marifet hazinesi eylemiş, hep Allah'ı bilen durumda insanlar. Ve kulüb-ü ehl-i dünya, ev'iyete tama. Ehl-i dünyanın da gönüllerini tama e, mahzeni eylemiş. Yani tamam dolu. Ehli dünyanın da içi Subhanallah Ondan da içi tamam dolu. Airetlerin gönlü, bilgi dolu, zikir dolu, zikrullah dolu, Allah'a hatırlama dolu. Ehli dünyanın kalbi de tamam dolu. Subhanallah. Sonra ve ve zahidine ev'iyete tevekkül. Zahid kulların gönlü de tevekkül dolu. Tevekkül etmişler Allah'a. Oh! Gayet huzur ve rahat içindeler. وَقُلُوبَ fukara اَوْيَتَ الْقَنَاءَ Kana'a Dervişlerin gönüllerini de kanaat hazinesi eylemiş. Onların da gönlü kanaatkar. Yani, derviş dediği, fukara dediği burada tasavvuf erbabı fakirler demek. Yani hırs yok, kanaatkarlık var, top dolu. Kanaat top dolu işleri. Ve, قُلُوبَ الْمُتَوَكِّل۪ينَ اَوْئِيَةَ Tevekkül erbabının da gönüllerini rıza doldurmuş. Yani Allah'ın neylerse her yaptığı şeye hoşluk ve razılar, hiç itirazları yok, hiç tahammülsüzlükleri yok. Bunun hikayesini efendim çok seviyorum, ee, okuduğum zamandan beri, muterist zamanlarda da söylüyorum tasavvufta rıza makamı yani rıza duygusu Allah'ın her şeyine her takdirine razı olmak duygusu yüksek bir duygudur iyi bir seviyedir yüksek bir anlayıştır yani mevla görelim neyler neylerse güzel eyler, hepsi hoş duygusu lahta değil de özde böyle olması çok kıymetli bir duygudur yüksek bir derecedir bu duyguya erişmiş olan insanlar. Çok yüksek seviyededir. Şimdi böyle bir dervişi seyahat ederken bir kasabaya gelmiş. O devirde tabi kasabaların surları var, kapıları var. Akşamları kapanıyor, gündüzleri açılıyor. Kapılarda nöbetçiler var filan. Neyse girmiş şehrin surlarından içeriye. Bundan şüphelenmişler. Dermiş ya yoldan gelmiş. Tabi Üstübaşı Hırpani. E, e, şimdiki gibi pasaport efendim kimlik vesaire yok. Ya e yabancı bir diyare gelmiş orada kendisini tanıyan kimse yok. Yakalamışlardı. Sen demişler o düşman tarafın casususun buraya. Casusluk yapmaya geldin demişler. Hayır onun işi gelmedim. Ben aciz aciz işledim Allah'ın kuluyum. Yok. Seni hain seni. Gel bakalım. Hapse atmışlar. Efendim de arada söylemişler. Tamam kesin kafasını madem casus öldürün demiş. Adamı elleri bağlı, kafasını kesmeye öldürmeye götürüyorlar. Şimdi o kendisi kendisine soruyor. Ey nefsim diyor. Gözünü kapatmış. Kendi içimi yok diyor kendisi. Ey nefsim! Sen tasavvuf erbabısın, dervişsin. Eh, dervişlikle Allah'ın takdirine rıza göstermek yüksek bir makamdır diye okumuşsun ve bunu da uygulamaya çalışıyorsun. Yani Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler diyordun. İşte bak şimdi gördün mü ne neylediğini? Haksızlığa uğradım. Yakaladılar. Hiçbir suçun yokken seni celladın önüne götürüyorlar. Biraz sonra da kafanı pat diye kesecekler. Gördün mü şimdi Mevlan'ım neylerse güzel eylem eyler miymiş? Razı mısın bu durumda? Kendi kendine soruyor böyle. Nefsi de tabi eğitilmiş bir insan içinden de gelen duygu da şöyle, e ne yapalım Nasıl bir gireceğiz, demek ki kader böyleymiş buna da ölecekmişiz zalim olarak ölmektense mazlum olarak ölmek daha iyi, ne yapalım hiç olmazsa zalim değiliz haksız öldürüyorlar bizi hoşnut, ne yapalım eh hayat bitiyor, ahiret hayırlı olsun dünya ne olacak filan diye böyle içinden düştü cella dünyana kadar gidince birisi bağırmış oradan, hey durun bu adamı tanıyoruz, bunun böyle bir şeyi yok, durumu yok, iyidir, hoştur, haksızlık ediyorsunuz, yanlış, bu casus filan değil diye söylemişler. Tabi, tekrar hay Allah, özür dileriz, ellerini çözmüş adamın, kafasının kesilmesi, durmuş, kurtulmuş adam, salıvermişler, özür dilemişler, salıvermişler. Şimdi onun şu sözü çok hoşuma gidiyor, vallahi diyor, vallahi kafamın kesilmesinden, ölümden halasıma değil, o andaki icraatıma seviniyorum hala. Yani ölümden döndüğüme sevinmiyorum. O andaki duygularımın halisliğine seviniyorum. İtiraz olmadığı için de. Ne yapalım? Allah böyle takdir etmiş hala? Ona da razıya, Rıza makamında yani. Rıza ve teslimiyet makamında oh elhamdülillah imtihandan iyi ki öyle düşünmüşüm. Ya bir de isyan duygusu gelseydi içine yoksa böyle mi olacaktı ya biz Allah'a ibadet edelim, edelim de ondan sonra da başımıza bu halde gelecek miydi filan. Deseydi kaybedecekti imtihanı. Teslim olmuş ne yapalım demiş. İnsan nasıl olsa eceli geldiği zaman ölecek. E, demek benim ömrümde bu kadarmış diye teslim olmuş. Vallahi diyor kafamın kesilmesinden ölümden halasıma değil o andaki ihlasıma seviniyor. Halas ve ihlas tabii edebi sanat yapıyor o söylerken de. Onun için rıza makamı budur işte. Aslında biz bu sözleri niçin söylüyoruz? Yani bu adamların hikayelerini niye okuyoruz? Niye anlatmaya çalışıyoruz? Bunlar çok iyi insanlar. Çok Müslüman insanlar. İslam'ı çok iyi anlamış insanlar. Allah'ın sevdiği, razı olduğu, kul olmak için duygularını çok iyi kontrol eden insanlar. de biraz Onlardan hisse alalım, ibret alalım, biz de öyle iyi kullar olalım diye. Ama gel, gel diyor ki, yani bizim tırnağımıza, elimize gül dikeni bassa, kıyamet kopartırız. Yani ufacık bir şeyden nice nice itirazlar, nice nice efendim, kusurlu hareketler çıkıyor. Tabi bunları yapmamak lazım geliyor diye inşallah bize de bir intibah, bir uyanıklık, bir efendim şey hasıl olur. Evet. İki paragraf kaldı. Bu zat-ı muhteremin hayatı burada. Efendim iki paragrafı da okuyunca bu kadar anlatılmış bitecek. Gâle mansûrum. Ennâsu racûlâni. Şimdi bu tabii bizim söylediğimiz sözler her zaman ikaz ediyoruz. Gene söyleyelim. Burada okuduğumuz bu sözler, bunlar çok yüksek sözler. Atasözü gibi. Atalar sözü gibi, vecize gibi sözler. Bunlar aslında iyice hazmedilecek sözler. Avrupalı bir yazar diyor ki, bazı kitaplar vardır, lup diye yutulur, hat gibi. Yutarsın, tamam. Bazıları vardır, çiğnenir. Yani birden yutulmaz, evirilir, çevirilir, evirilir, çevirilir. Bazı cümleler vardır, Tamam basit cümledir. Bugün hava yağıştı. Tamam anladık. Yağmur yağıyor. Bitti. Bugün hava biraz soğudu. Tamam. Basit. Ama bazı sözler vardır ki üzerinde çok düşünmek lazım. Uzun boylu düşünmek lazım. Bu cümleler hepsi böyle kıymetli cümleler. Onu hatırlatıyoruz. Enna sonra cülani. Çünkü bu mübarek saatlerin hayatlarının ana tecrübeleri bunlar. Mühim tecrübeler bunlar. Enna sonra cülani. İnsanlar iki tip insan durumundadırlar. Arifun bi nefsihi. Feşûduhu fil mücahideti ve riyazati. Ve arifun bi Rabbihi. Feşûduhu bi hizmetihi ve ibadetihi ve mergatihî. İnsanlar iki tiptir, iki tip adamdır. Birincisi Arifun bi nefsihi. Kendi nefsini anlamış arif olan insandır. Kendini bilen insandır. Nedir bu adamın işi? Ruhu, bu adamın işi gücü fil mücahededi. mücahede mücadele etmektir ve riyadatı riyazat yapmaktır. Yani nefsini bildi. Bizim nefsimiz nedir? Ha, nefsini bilen bir insanın işi mücahede ve riyazattır diyor. Ne demek istiyor? Nefsimizi bildik. Nedir bizim nefsimiz? Nefsi emmaredir. mel'undur, hevai, heveslerle doludur. Bizi efendimiz zevke, hevaya, hevese sürükler. Eğlenceye, keyfe, tembelliğe sürükler. Bu nefsi i ile uğraşmak lazım. İnnel nefs ele emmaretu bis-su'i illa ma rahime rabbi. Nefsiyle mücadele etmezse insan bu nefsi hakimiyeti bir ele mi insanı felakete götürür. Kötü yerlere götürür, kötü işler yaptırır. Hayatını mahveder. Onun için insan nefsini bilirse, ben bu nefsi tanıdım, bu nefsin yapısını anladım. Bu bunun daima tepesinde yumruk olacak. Bunun sözünü dinlemeyeceksin, bununla savaşacaksın, efendim ve nefsin neyi istiyorsa onu vermeyeceksin. Yemek mi istiyor? Oruç tutacağım, efendim. Yatmak mı istiyor? Kalk, bir namazı kılacağım. Efendim bir şunu mu istiyor, tam tersini. Yani onunla savaşmak ve riyazet yapmak. Riyazet biliyorsunuz dat harfinde. Riyadat. Riyadat efendim idman demektir. İdman iki çeşit olur. Bir, tür beden. Bedenin idmanı. Halten kaldırırsın, lobut çevirirsin, koşu yaparsın, bilmem ne filan. Vücudunu efendim idmanlattırıyorsun ve vücudun kondisyonunu koruyor. Çeşitli cümleslikler yaptığın için efendim nefesin açılıyor pazularım kuvvetleniyor, vücudun hünerli oluyor, kıvrak oluyor filan. Tamam, bu riyazatın beden. Bedenin eğitimi. Beden eğitimi diyor ve şimdi beden eğitimi dersi diyoruz. Riyazatın beden bu. İkincisi, riyazatın nefs. Nefsi de böyle sıkıştırırsan, vücudu sıkıştırdığın gibi, nefis de hizaya gelir. Nasıl vücudunu iyi çalıştıran insan, Naim Süleymanoğlu oluyor, bacak kadar böyle bir karış boyuyla halterleri kaldırıyor, dünya şampiyonu oluyor, madalya işle madalya alıyor. Niye sen yapamıyorsun? <gülüyor> Hocam o ne kadar çalışıyor, nasıl ne zamandan beri halper diye çalışıyor. Ha, bedenini çalıştırıyor, sonunda bedeni o işi karar, şey yapmış. Biz bir kaldırmaya kalksak belimiz küt diye kırılır, ondan sonra hastanelerde geçer önümüz. Yani Biz <gülüyor> alışkın değiliz. Ta işte vücudun böyle çalışa çalışa, riyazat yapa yapa kabiliyet kazanması gibi insanın nefsi de eğitile eğitile zorlana, zorlana iyi bir kondisyon kazanır. Sonunda insan iyi bir insan olur. Yani nefsin oyunlarını yenebilen, efendim faziletli işleri yapabilen, günahlı işlerden kendisini tutabilen bir insan olur. Adama diyorsun ki, kardeşim utanmıyor musun? Evlisin. İyi bir aile dersin. Efendim, çoluk çocuğunun rızkını alıp kumara niye veriyorsun? Efendim, evli olduğun halde niye başka bir kadınla düşüp kalkıyorsun? Vesaire filan şey diyorsun, tutamıyorum kendimi hocam diyor. Hastasın diyor. Tamam, boynunu büküyor. Gene hata ettim diyor. Tutamıyorum diyor. Neden? Nefsi kuvvetli, iradesiz, zayıf. Nefsi bunu istediği yere götürüyor. Nefsi kuvvetli. Ha. Nefsi yenmek için idman yapmak lazım. Heh! İnsanlar iki çeşittir. Birisi nefsini bilen insan. Nefsini bildi mi? Bu nefis sabıkalıdır. Bu nefis insana yüz verirsen günahlı şeyleri getirir değil. onun karşısında uyanıp bulunup onu terbiye eder, mücahede eder, mücahede nefis nefs yapar, riyazat-ı nefs yapar ve iradesi kuvvetlenir, sağlam bir Müslüman olur. Kale gibi olur, günahlara bulaşmaz. Tamam, bunun işi bu. Ve Arif'un bir Rabbi, öteki tip insan, Rabbını bilen insan. Bu nefsinin ne kadar fiilekar olduğunu bildiği için ona karşı savaşıyor. Öteki ise Rabbını bilen insan. Rabbını bilen insanın işi ne olur? Rabbını bilen insanın İşi de peşurluğu şul işlemek, peşurluğu bir hizmetihi, Rabbinin hizmetinde olur ve ibadetihi, Rabbin'e ibadette olur ve mardatihi, Rabbinin rızasını kazanmak yolunda olur. Rabbini bilen işi ne olur, Allah'ın hizmetine koşar. Allah'ın hizmeti nedir? Aslında Allah'ın hizmete ihtiyacı var mı? Hiçbir şeye ihtiyacı. Biz yarattık, biz yarattığı gibi sayısız melekler yaratmış. Her istediğini ol dediği zaman oluyor, yaptırıyor Yani bizim hizmetimize Allah'ın ihtiyacı yok. Yani Allah'a hizmet demek gene dine hizmet demektir. Dine hizmet de, insanlara hizmet demektir netice itibarlar. Rabbını bilen insan, Rabbinin hizmetine koşar, ibadetine koşar ve rızası kazanmaya koşar. Bu da Allah'ı bilen insanın işi. Tabi biz nasıl olacağız? Hangisini tercih edersiniz? İkisidirden olacağız. Hem nefsimizi bileceğiz. Ne kadar hilekârtır, ne kadar azgındır, ne kadar kuvvetlidir. bizi neler neler yaptırdı şimdiye kadar, bundan sonra da neler yaptırabilir. Hem ona savaş açacağız. Efendim hem onu hizaya sokmak için eğitim yaptıracağız. Efendim çeşitli terbi gücü gibi hem de Rabbimiz'i bilip, Rabbimiz'e ibadet edeceğiz, dinimize hizmet edeceğiz ve Rabbimiz'in rızasını kazanmaya koşturacağız. <Gülüyor> Tabi hangisi daha üstündür dersek, Rabbını bilip de Rabb'in hizmetinde olan daha üstündür, şey, şüphe yok. Ama ikisi de lazım bize. Çünkü bizim nefislerimiz, hizaya gelmiş nefis değil. Bizimkiler daha sopa istiyor. Onlar hizayı getirmişler, tornadan geçirmişler. Onların nefisleri menet gibi olmuş. Bak ölüme giderken soruyor nefsine ne haber? Şimdi öldürülmeye gidiyorsun ne haber? İyiyim diyor. iyilik sağlık diyor. Nasılsın diyor nefsine. Ne haber diyor. İyilik sağlık diyor. İyiyim diyor. E, öldürülmeye gidiyorsun. Nefes, insan nasıl olsa ölecek diyor. Allah böyle takdir etmiş diyor. Keyfi yerinde. Ha. Nefsi adam olmuş. Bizim? Bizim bir daha çok sopa istiyor. Yatırıp yatırıp döneceksin vergesin ayağının altında sopayı falakaya yatıracaksın. Hani falaka yasak okullarda filan ama bu okulda yasak değil. Yatır nefsini efendim iki arkadaşına da tuttur e, falakanın uçlarını. Al önüne sopayı. Vur tabanın altına sopayı. E, bağırsın biraz. Bakalım hevai nefse uymak efendim onları iki bir de önümüze sermek nasıl oluyormuş? İleride bir bize şey, bir şey teklif edemezsin. Kalkma ya sabah namazda. Sıcazık yatağın içinde yat. Efendim sular buz gibi cami uzakta bilmem ne kıl ver elinde seni nefisleri yatırırım seni ayağımın altına alırım kafanı kırarım polis bile gelmez yardımına diye onunla uğraşacağız yani biz ve sonuncu sonuncu cümleye geldik muhtemelen kardeşlerim zaten şeyinizle doldu ve hala manşur mansur buyurdu ki gene bir sözde bu Ahşenü libasil ab, et tavadu ve intizar. Ta ve ahşenü libasil ariefi, et takva Kağan Allah ve libasil takwa zan te Buyurmuş ki, ahşenü libasil ab, kulun giydiği elbiselerini en kıymetlisi, en güzeli en güzeli mütevazılıktır ve gönül kırıklığıdır. Tabi bu aslında bizim erkek kumaşından yapılan elbise demek ki manevi şey demek. Takınılan tavuru bir elbise gibi gözlerine getiriyor. Öyle söylüyor. Kulun en iyi elbisesi tevazu ve gönül kırıklığıdır diyor. Ne demek? Yani böyle olmalı. Mütevazı olmalı Kul ve gönlü kırık olmalı. Mütevazılığın zıttı nedir? Kibirlilik. Gönlü kırıklığın zıttı nedir? Efendim, gamsızlık, efendim, e, duygusuzluk filan. Kul mütevazı olacak, kalbi kırık olacak, boynu bükük olacak, his, hassas olacak yani. Ve ahsenu basil arifin genel olarak kullanın şeyi budur ama ve ahsenu libasil arifin Ariflerin elbiselerinin en kıymetlisi de El takva, takvadır. Bir de delil getiriyor. Allah Teala, Kur'an-ı Kerim'de buyurdu ki Ve libasu takva zâlike hayrun Bir de takva libası vardır. Efendim, zâlike hayrun Bu daha güzel, en hayırlıdır. Buyuruyor Allah Teala Hazretleri. Demek ki hepimiz hangi elbise giyeceğiz? Kalta mı giyeceğiz, pardesimi giyeceğiz, cüppe mi giyeceğiz, takva elbisesi giyeceğiz. En en güzel elbise budur. Takvamızı takınacağız yani. Takva deyince aklıma düştü geldi, Bizim fakültede de bir kadın ciaz vardı, asistandı. Daha doğrusu o zaman bizim fakülteden mevcut bir kimseydi fakülteye asistan bile girmemişti, kadın vardı. Ankara'da kadın vaiz kadrosunda vaize diyoruz yani. Camilerde kadınlara vaaz veren bir kadın kişiydi. Ama gazeteciler gitmişler kendisiyle röportaj yapmışlar. Eteği mini, mini değil ama dizinin üstünde. Vaize hanım. Eteği dizinin üstünde, saçları da açık. Saçları açık eteğe de üstünde fotoğrafı çarp çekmişler gazeteciler. Yani 30 sene önceki hadise, 25 sene önceki hadise. E diyorlar ki, yani siz başınızı örtmemişsiniz. Gazeteci soruyor. Siz başınızı örtmemişsiniz. Ben diyor takva örtüsüyle örtünüyorum. Hadi oradan, yalancı palavracı. Ben bir şey olur mu? Yani takva örtüsüyle örtünüyorum. Senin takvan olsaydı bu mini eteği giymezdim. Bacağını göstermezsin. Allah'ın emrini çıkardın. Allah'ın emri nereden nereye kadar örtünmekse onu şey yapar. Mazeret olarak şey diyor. Yani ben takva örtüsüyle örtünüyorum. Yalan. Şeytan zelisiniz. Birisine sormuşlar. Geçen gün Adapazarı'nda olmuş hadise. Yani bunlar böyle hayal değil. Niye sakal bırakmıyorsun demişler. Adam mürşit geçiniyormuş. Ortalıkta öyle dolaşıyormuş. Benim sakalım nurdan göremiyorsun demiş. Hadi oradan şeytan, yalancı, alçak, utanmaz. Yani Peygamber Efendimiz nurdan sakal edilmez miydi? E, <gülüyor> Peygamber Efendimiz'in madem ki böyle sakalı var, o zaman sen de böyle sakal bırakacaksın. Nurdan sakalı varmış. Yalan, şeytan. Yani karşısındaki aldanabilir belki. Bu mürşit geçiniyor. Nurdan sakalı varmış. Sen benim sakalımı göremezsin demiş. Niye göremiyim? Niye gö e, sakal dibini görüyorum ya? Tıraşını görüyorum, tıraşlı olduğunu kaymak gibi tıraşlısın. Kireç kaymağı gibi. Şürtün kaymağı gibi değil de, kireç kaymağı gibi. Yüzüne sürsen hasta eder yani Yani palavacılar çok. Gözünüzü açın, imanını almak için, insanı yoldan saptırmak için şeytanın tuzakları çok. İleri çok, aletleri çok, ağları çok. Biliyorsunuz şeytanın ağlarının, hibal demek. Yani av avlamak için yani böyle balıkçılar yanlarında gezdiriyorlar yatıyorlar. Ne diyorlar ona? Böyle sertme, sertme a, Ondan sonra çekiyor düşürü balık. Yani şeytanın ağları avlamak için ağları tabi kuşları falan da öyle avlıyorlarmış galiba veya ceylan meylan gibi şeyleri. Şeytanın avlarından bir tanesi nedir diyor? Peygamber Efendimiz kadınlardır diyor. Tabi erkeği avlamak için, şeytanın günah düşürmek için avı kadındır. Kadını avlamak için şeytanın tuzağı erkektir. Gözünü açması lazım. Şeytan tabi bazen de şey kullanır, ajan kullanır. Kendisi gelmezse, insanlardan şeytanlaşmış kimseleri gönderir senin yanına, onlarla kandırır. O da işte benim takva elgisem var, örtünüyorum. Ee, Bacaklarını görüyorum, nasıl örtünüyorsun fotoğrafını çekmiş. Bir de fotoğraf çekilmemiş olsa neyse ne. Sen göremiyorsun der belki bana. Ama fotoğraf makinesiyle tespit edilmiş. Efendim, nurdan sakalı varmış. Nurdan olsa parla. Kara kara şeyleri görünüyor. Yani bir sürü palavracı, yalancı, şeytan ajanı insanların arasına gönderip de şeytanın insanları aldatmak için kullandığı kimseler oluyor. Hani takva edilsesi bu en hayırlısıdır diyor. Evet takva bir ama efendim bugün gibi şeyleri de e, mazeretlere de bu kullanılmamalı yani sen takva ehliysen yani Allah'ın azabından cezasından sakınan bir insansan Allah'ın emrine uygun hareket edersin bir başkasını anlattılar bebek de deniz kenarındaki gazinoda içi, içki içiyorlarmış rakı içiyorlarmış yer yolda kalkmış, sarış sarış kafayla. ''Aman ya Hüseyin!'' diye bağırmış. Ha sen Hazreti Hüseyin'i çok mu seviyorsun? Vay vay vay. İşi masasında Hazreti Hüseyin aklına gelmiş de ''Aman ya Hüseyin!'' diye bağırmış. Yüzülüyor Hazreti Hüseyin'in şey yapıldığına. Gamlanmış efendim, etkarlanmış. rafin çekildikten sonra ''Aman ya Hüseyin!'' diye bağırmış. Bunların hepsi şeytanın oyunlarıdır. Aklımızı başımıza toplayacağız. Ahiret kişi oyuna gelmez. Allah'ın rızasını kazanmak için insanın ciddi olması lazım. Böyle palavralarla efendim görünmez sakallarla, görünmez örtülerle örtünüp şıflak gezmek, sakal tıraş etmek, günah işlemek, bunlar bir de bunları böyle müdafaa yoluyla söylemek efendim din, dinle alay etmek demektir. Öyle şey yok. Öyle şey yok da yapıyor. Ha yapana yüz vermek diyor. Yapana yuf olsun. Yüz verene bin defa yuf olsun. Her mal müşteri olduğu için satılır. Mademki müşteri oluyorsun sen o zaman daha fena. Senin müşteri olman yani siz değil de caminin dışındaki falanca adam gözüyle bakan insan. Sen ona mademki destek oluyorsun o zaman sen daha kötü. Her zalim muhterem kardeşlerim her zalim yanındaki destekçilerle askerlerle kuvvet bulur tek başına insanın ölüm yapamaz. Ateş olsa 20 kadar yer yeter. Onun için köpektir zevk alan sayyadı bir insafa hizmetten diyor şair. İnsafsız avcıya hizmetten zevk alan köpektir. <gülüyor> şey yapmak lazım. Zalime bir diyor bir zalim kimseye ya seyyid dese bir insan ey beyefendi dese arş-ı ala sallanır diyor Peygamber Efendimiz. <gülüyor> ne biçim laf söyledi bu adam? yani Allah'ın sevmediği bir kimseye güzel bir umman söyledi diye arş hala zangır zangır titrer diyor Peygamber Efendimiz. Onun için öyle şiheri beş kral etmeyen insana öyle bey filan denmez. Hakaret edeceksin ki haddini bilecek, hizaya gelecek. İtibar etmeyeceksin ki yalnız kalacak. Desteklemeyeceksin ki zulüm yayılmayacak. Çok önemli muhtemem kardeşler. Ve Kâle Mansur bir cümle daha varmış aşağıda. Ben onu görememişim. Selametin nefs'i fi mukallefetiha ve bela uha fi mitabatıha. İnsanın selameti nefsinde. İnsanın nefsinin de. Yani insan cehennem atımızda kim çekecek cezayı beden de çekecek, nefis de çekecek. Nefsin selameti insanın nefs'e muhalefet etmesindedir nefsin ne istiyorsa yapmayacaksın ki sen de kurtulasın, nefsin de kurtula. Ve bela-uha, belalara maruz kalması, cezaları hak, hak etmesi, müstahak olması da fî mitâbâ nefse uymaktadır. Aklımızı başımıza toplayacağız, nefsimize uymayacağız, hevâ-i nefse uymayacağız. Efendim, eskiden eskidendiriz canım sıkılır. Öyle değilmiş de yani, divan de diyası diye bize edebiyat kitaplarında, lisede boyunca gazel okuttular. Saki getir ol badeyi kim bilmem Erdoğan renklidir bilmem nedir. Ey efendim meyhanenin efendim sahibi ey meyhanicinin kirası efendim bilmem ne vesaire. Ya bundan başka şiir söylememiş mi Osmanlılar diyor, diyordu. E, söylemiş ama seçip de bize Osmanlı edebiyatı diye öğrettikleri hep buydu. Efendim hevai yâret hevayi nefse uyup köyü yâre gideriz diyor şairin birisi. Nefsimizin hevasına uyup yarın köyüne kadar gideriz. Gidersen belanı bulursun. Yani Ama şiir diye bunu yazmışlar. İçkiyi etmişler, kumarı etmişler, zinayı etmişler, flörtü etmişler. Hepsi öyle değildi tabii ama bize bize bunları hem dedirse çağında bunları bize Osmanlı Edebiyatı diye de bir de öğretiyorlar. Ondan sonra çocuk da ona özeniyor. Sigaraya özeniyor. Gazzele özeniyor. Bilmem neye özeniyor. Yani biz milli eğitimimizle eğitimimizle kendi kendimize ediyoruz. Başkasının bir şey etmesine yüzüm kalmıyor. Özellikle muhtemelen kardeşlerim. allah Teala Hazretleri şu büyüklerin, güzellerin, Allah'ın sevgili kullarının hallerini anlayıp o güzel hallerle hallenmeyi, Allah'ın rızası yoluna girmeyi, o yolda yürümeyi ömrümüzde Allah'ın rızasına uygun geçiri pozulmanın sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmayı cümlemize nasip ve dünya eylesin. Gelen pek çok kağıtlar var. Efendim bu kağıtları okuyabiliriz. efendim. Ama ilk önce şey ders isteyen kardeşlerimiz var. Onu kısaca yapalım da bu kağıtlar böyle çok birikti bugün. Herhalde 30-40-50 tane falan var. Efendim işi olan Kalkıp oraya giderse gider evine geç kalmaz uzaktan gelenler beraber sevbe edelim Estağfurullah Estağfurullah Estağfurullah Estağfurullah Estağfurullah El Azim El Kerim ki la ilaha illa hu El Hayy El Kayyum üzere Allahumma ente Rabbi la ilaha illa ente halaktni ve ene abduke ve ala ahdike ve vaadike mestata'u a'uduke min sharri ma sana'tu ebu'u leke bi ni'metike ve ebu'u bi zenbi fargi li fe innehu illa ya Rabbi, şu peygamber efendimizin hadisi i şerifinden alınma dua ile şu gecede mübarek ibadet yahta sana tevbe eyledik. Bu kardeşlerimizin ve bizim tevbelerimizi kabul eyle. Geçmiş günahlarımızı affeyle. Bundan sonraki ömrümüzde günahlara, haramlara bulaşmadan senin rızan yolunda, Kur'an-ı Kerim yolunda yürümeyi cümlemize nasip eyle. İki cihanda cümlemizi aziz ve vahiyar eyle. Şimdi tasavvufa girerken ilk iş tevbe etmektir. Bu tevbe ne demektir? Ben Allah'ın yoluna giriyorum, kesin bir dönüş yapıyorum demektir. Ders isteyenler onu istemiş oluyor yani. Onun onun için şu anın bir dönüm noktası olduğunu hayatlarında efendim bilsinler, milattan önce milattan sonra gibi bir çağın, bir devrin değiştiğini bilsinler şu dakikayla beraber. Efendim tevbemden önceki eski hayatımdaki gafil işlerim tevbeden sonraki hayatım efendim gayretlerim ibadetlerim diye iş değişecek tamamen efendim tevbe etmek güzeldir. Allah tevbe edenleri sever. Geçmiş günahların hepsini de siler. Onun için biz de parti eylemiştir. Ee, sebat nasip eylesin. Yolundan tevbenizden efendim verdiğimiz sözden ahdimizden dönmemeyi Allah sizlere bizlere nasip eylesin. Ee, Tabi tevbeyi korumak için çareler lazım. Bir çare şeytanın yanına sokmamaktır. Şeytanın yanınıza sokulmamasını sağlamak için çare devamlı abdestli geleceksiniz. Her zaman abdestli olur. Hiç abdestsiz bulunmayın. O zaman rahat edersiniz. Şeytan yanınıza sokulamaz. Size tesir edemez. Üzerinizde kul hakları varsa hak geçmiş üzerimize mal, mülk, para, kul, borç onları ödeyin. Kimsenin hakkı üzerinde kalmasın. Çünkü onlar ahirette yakanınıza yapışacak, Ahirette isteyecek. Ahirete bırakmayın. Bu dünyadayken halledin. Üzerinizde namaz, oruç, ibadet borcu varsa onları da ödeyeceksiniz. Onları ödemeden olmaz. Ne kadar tutmadığınız namaz varsa bir bir ödeyeceksiniz. Ne kadar tutmadığınız oruç varsa ödeyeceksiniz. İbadet borcu üzerinde kalmayacak. Devamlı abdestli gezeceksiniz. Her gün zikir vazifelerini de yapın. Çünkü zikir de insanı korur. İnsanın 3 tane kalesi var diyor Peygamber Efendimiz. Camiler. Bak kaledir burada. Günah yok, haram yok, efendim açıklık yok, saçıklık yok, içki yok, çalgı yok vs. Tamam. Kale, camiler kale, kaledir. değil. Kur'an-ı Kerim kaledir. iki. Kur'an-ı Kerime sarılan kurtulur. Okuyan kurtulur. Zikrullah kaledir. 3. Zikre sarılan kurtulur. Onun için zikir ehli olacaksınız, zikirlerinizi yapacaksınız. Ne zaman isterseniz yapabilirsiniz, günlük zikirlerinizi mutlaka yapın. Size hadis-i şeriflerden alınmış, Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği zikirler söyleyeceğim. Bunları çekin. İster sabah, ister öğle, ister gece, ister gündüz, ister ikindi. Ne zaman isterseniz çekebilirsiniz. Zikir yapacağınız zaman gürültüsüz, temiz, tenha, sakin bir yere çekilin varsa öyle bir yer, efendim Kıbbi'ye doğru diz çıkıp oturursunuz, yüzünüzü yumarsınız. Evvela 25 defa estağfurullah diye başlarsınız. Sonra, bir Fatiha, üç grubu okuyun bunları Peygamber Efendimiz'e ve Peygamber Efendimiz'den bize kadar tarikatlarımızın silsilelerinden gelmiş, geçmiş, pirlerimizin, mürşitlerimizin ruhlarına hediye edersiniz o mübareklerin manevi yardımdan ve himmet ve teveccühlerini talep ve niyaz eylersiniz. İki. Üçüncüsü gözünüzü yumup bu dünyanın faniliğinin bir gün gelip sizin de bizim de ölüp geleceğimize, efendim nasıl yıkanıp yunulup kefenleri verip taputa namazımızın kılındıktan sonra kabre konulacağımızı, kabirde nasıl zor sual olacağını nasıl kıyamet kopacağını, nasıl kıyamet kopacağı insanların mahşer yerinde toplanacağını, nasıl binlerce yıl el pençet divan durup diz çöküp Cenab-ı Mevla'nın huzurunda mahkemeyi i Kübra'ya çıkacağız diye bekleyeceğimizi, nasıl mahkemeyi i Kübra kurul meleklerin bile kenarda boynu büküp titreşeceğini, o mülzanın azameti karşısında sütürüyeceklerini, İnsanların hesaba çağıracağını, sevapların, günahların bir zelde kadar bile ihmal edilmeden tartılacağını, hakların alınıp iyilerin nasıl sıratı geçip, gülerek, uçarak, koşarak, cennete varıp ebedi saadete kavuşacağını düşünün. Nasıl kötülerin cehenneme atılıp perişan olacağını, nasıl azaplara uğrayacağını düşünün. Nefsinize deyin ki, ey nefsim, bırak bu gafleti, bırak bu isyanı, aklının başına topla, ölmeden evvel kendini cehennemlikler arasından sıyırıp kurtarmaya bak. Cenneti evden kaçırma, hayatını boşa geçirme, bir saniyeni bile boşa harcama. Sonra öldükten sonra pişman olsan da eline bir faiz girmez, ölmeden evvel kendi işini derle toparlar diyeceksiniz. Böyle zikre oturduğunuz yerde gözünüz kapalı. Böyle ölümden sonraki manzaraları göz önüne getirip tefsinize bu nasihati tekrarlayacaksınız her ders yapacağınız zaman bu bir buna rabıtayı mürşit ölümü tahayyit etmek demek ikincisi rabıtayı müşrik yapacaksınız bizi pillerimizle, şeyhlerimizle, karşımızda oturmuşuz diye göz önüne getirin mübarek bir yerde, camide kabe'de, mescid-i nebevide gibi gönlünüzü gönlümüze bağlayın Bizden böyle nurların yayıldığını, sizin içinize geldiğini, içinizin, dışınızın nurlandığını göz önüne getirir. İnsan böyle mürşidini göz önüne getirip rabıda yapınca, maneviyat aleminden kendisine çok seyizler gelir ve seyris i ilerleme olur. Sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e onu görme devletine, saadetine erebilir. Onun için bu Rabıta-ı denilen rabıta da güzelce yapın. İki, Rabıta-ı ölümü düşünmek, Rabıta-ı Mürşid mürşid'i düşünmek. İki, üçüncüsü de başınızı kalbinize çevirin, iç âleminize gözünüz kapalı ama bakıyormuş gibi göz önüne getirin kendinizi. İç âleminiz gönül alemi yani uçsuz, bucaksız, tarihsiz bir alem gözünüz kapayınca kendiliğinden göz önüne geliyor. Bu alemde Allah'ın huzurunda olduğunuzu düşünün. İyince ya Rabbi sen müminlerin gönlüne tecelli edersin. Her yerde hazır ve nazırsın. Ben seni göremiyorum ama sen beni görmektesin. Her halimi bilmektesin. Evvelimi, ahirimi bilmektesin. Ben senin kulunun yardım gelirse bana senden gelir ya Rabbi. ''Senden yardım dilerim, bana tezvikini refik eyle, bana yardım eyle, beni de seni zikreden, sana şükreden, kullanılan eyle Allah'ım'' niye dua edersiniz. Buna da ''Rabıtayı huzur'' diyoruz, Allah'ın huzurlu olduğunu düşündüğü için. ''Rabıtayı kalp'' diyoruz, kalbine teveccüh edip, kalp aleminde kendisini tasavvur ettiği için. Bunu da güzelce yaptıktan sonra zikre başlarsınız. Zikir olarak, hadis-i şeriflerden alınmış olarak, Yüz estağfurullah çekmenizi tavsiye ederim. Efendimizin tavsiye ettiği şeyi size emek ederim. Bir. Yüz la ilahe illallah çekmenizi tavsiye ederim. İki. Bin defa Allah Allah Allah demenizi tavsiye ederim. Her yüz defasında durun. Deyin ki, İlahi ente maksudi ve rutaike maksudi. Ya Rabbi benim muradım galiyem maksudum sensin. Ben senin rızanı kazanmak istiyorum demek bu söz. Bin defada Allah diyeyim böylece. Sonra yüz defa salavat-ı şerife getireceksiniz. Yüz defada da gülhuvallahu ahad-ı şöresini okuyun. Bu zikirleriniz bitince ev açıp dua edin. Kendinize, sevdiklerinize, Dünyanız ve ahiretiniz için hayırları isteyin. Bizi de duadan unutmayın. Şimdi ben size zikir telkin edeyim. Beni dinleyin. Efendimiz de Ebu Sıddık Efendimiz'i karşısına oturtmuş. Hz. Ali Efendimiz'e de ayrıca böyle tebkin ettiği rivayet edilmekte. Biz de onu ananevi olarak devam ettiriyoruz. Bizi dinleyin. La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Buyurun beraber de siz de söyleyin. Allah şahit olsun. Allah, Allah, Allah. Şimdi ağzınızı uyumun, gözünüzü kapatın. Allah demeyi içinizden geçirmeye, devam ettirmeye gayret edin. kesin. İşte böyle sessizce içten Allah demekte. Bunun da adı zikri kalbidir. Kalpten, gönülden zikretmek demek oluyor bu. Buna da devam edin. Gecede, gündüzde, işte, yolda, vasıtada her zaman kalbiniz boş geçmesin vakit. Allah'ın zikriyle meşgul olsun. Her anınız ibadet olsun. Böylece zikirle ilgili sözleri söylemiş oldum. Başka neler tavsiye edeyim? Erkekler namazı cemaat kılsınlar. Cuma'yı, cemaati kaçırmasınlar. Sabah ve yasın namazlarında camide olmaya daha dikkat etsinler. Farz namazları evvel vaktinde kılsınlar. Kadınlar da tabi evvel vaktinde olacak, evinde kılabilir. Sonra farz namazlardan ayrı hadis-i şeriflerde geçen beş namaz var, onları tavsiye ediyorum. Sabah namazından sonra oturup evrat ve ile dua ile meşgul olup Güneşin doğmasından yarım saatten geçince işrak namazı kılın. İki rekat, dört rekat. İşrak namazı bir. Sabahla öğlenin arasında rubu Nehar geçince, yani gündüzün dörtte bir geçince demek, yani dokuzda, onda, on filan. duha namazı vardır. Onu kılın. Dört rekat, iki. Akşam namazının sünnetinin arkasından bin namazı vardır, iki rekat, dört rekat, altı rekat olabiliyor, hadis-i var, onu kılın, üç. Gece yatarken taze abdest alın, dört rekat, namaz kılıp abdeste yatın, çünkü abdeste yatanın bütün gecesi ibadete yazılır, dört. Gecenin uykunuzu verip kalkıp teheccüh namazı kılmaya gayret edin, gece namazı teheccüh namazı kılmaya, bu da çok sevaplıdır, beş. Bu beş namazı hadis kitaplarından büyüklerimiz tavsiye ediyorlar. Siz bunları da ilave olarak yapın. Pazartesi Perşembe oruçlarına devam edin. İşte önümüzde 4 Aralık'ta, 3 Aralık'ta 3 aylar giriyor. Recep ayı başlıyor. Ondan sonra işte kandiller falan başlayacak. Tabi o mübarek 3 aylarda oruç tutmak sevaptır. Ramazan'dan sonra Şevval'de altı gün oruç vardır, Zilhicce'nin, muharramın oruçları. Böyle yani bu oruçlarını da tutun, bunlar da insanın kalbini nurlandırır. Bunları da tavsiye ederiz. Kur'an okuyun, ilim öğrenin, İslam'ı yaymaya çalışın, İslami faaliyetleri destekleyin, mali bakımdan destekleyin, bedenen destekleyin. Akku Cami'nin yapılmasına koşturan kardeşlerimiz vardı, Allah razı olsun. Oğraştılar, didimdiler, ellerinden vakbuz dolaştılar güzel, yıldızlı, boyalı efendim, nakışlı, çinili icami oldu. Oturup ibadet ediyoruz. Geniş geniş, ferah yarak, sıkışık değil. Öyle güzel. İşte hayır hasenat yapmak koştunuz sevabımız artsın. Günahlardan kaçınmaya da çok dikkat edin. Haramlardan kendinizi koruyun. Yunus Emre'nin birçok hoşuma gidiyor. İnsanın haram yemediği, haram önüne geldiği zaman belli olur manasında bir sözü var. Efendim, ele girinceymiş. Efendim, dervişin haram yemediği diye. Efendim, bugün insanın önüne çok günah şeyleri geçiyor. Fırsatlar geçiyor. Gazetelerde müstehcen resimler, müzimalarda müstehcen resimler, televizyonda müstehcen resimler. Efendim, yanlış fikirler, efendim zındıkların, fasıkların, kafirlerin, müncilerin çeşitli sözleri. Efendim, dışarıda olaylar, piyasada, alışverişte hileler vesaire, günahlar çok. Ve hemen insanın yakınında haramdan kazanma imkanları çok. Faiz, içki, kumar, efendim, vesaire, vesaire. İşte haramlardan kaçınmaya çok dikkat edeceksiniz. Biz Allah'ın rahmetine muhtaçız. Allah taş değil. Eğer günahlardan kaçınırsak Allah'ın sevgili kulu olabiliriz. Tasavvufta da yüksek mertebeye çıkabiliriz. Günahlardan kaçınmayan bir insanın çıkmış olduğu makamda bile durması mümkün değildir. Aşağı düşer. Yine Takva ehli olun. Günahlardan sakının. Çok önemli bu tavsiyemiz. Takva şuarınız olsun. Bir de ahlakınızı güzelleştirmek için devamlı bir çalışma ve gayret içinde olacaksınız. Kötü huyları atacaksınız. iyi uylar alacaksınız. İyi duyguları denirse bu kitabı sizin için okutuyoruz, okuyoruz. İşte diyorum, rıza nasıl olurmuş, tevekkül nasıl olurmuş, efendim nefise mücadele nasıl olurmuş. Eskiler bunlara ne kadar önem vermişler. İşte bu güzel huyları siz de edinin, kötü huyları içinizden atın. Efendim dinin özünü yakalayın, dinde böyle güzel sesli, anlayışlı bir insan olun, güzel sıfatlara sahip olun, Allah'ın sevdiği kul olarak yaşayın. Rabbimiz'in huzuruna sevdiği kul olarak var Şimdi her biriniz bir fatiha üç gülü Allah'a duamızı yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. İnellzîne yubayi'ûne enne mâ yubayi'ûne Allâh'u yedullâhü fawkä eydihim femen nekese fe inemme yenkizu alâ nefsihi ve men erfa bimâ ahada ilellâh feseyüti ile Bu ayet kelam-ı müzediyor ki siz ahkeminize sadık olursanız ecri azim alırsınız. Yani Allah'ın yoluna girip böyle tarikata girip de ettikten sonra Allah'a söz vermiş oluyorsunuz. Ahdinize sadık olursanız çok sevabı edersiniz. Ahdinizden söyleyin. O zaman da cezası vardır diye bu ayet-i anlaşılıyor. Rabbim sizi sevdiği kullardan eylesin. Kur'an-ı Kerim'in yolunda Peygamber Efendimiz'in izinde yürüsün, İstikametten ayırmasın. Şeriatın ahkamını öğrenip uygulamayı nasip etsin. Tarikatın adabını öğrenip hedefli, zarif, kamil insanlar olmanızı nasip eylesin. Kendinizin pasını giderip vasiletinizi açıp sizi maaliketullah'a erdirsin. Allah sevgisini, aşkullah'ı, mahvetullah'ı, şevkullah'ı içini içersin. Aşık-ı sadıklar olarak yaşayıp, Allah rızası için hayırlı işler yapıp, huzuru Rabbil İzzet'e sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmanızı nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlenizi müşerref eylesin. El-Fatiha. Bu resimli e, vesikayı bize getiren efendi Abana efendim de Diyanet Vakfı'nın müftü vekili olarak adam Abana şubesinin başkan vekiliymiş. Türkiye Diyanet Vakfı adına teberrüt toplama yetki belgesi bu. Efendim, yukarıda tasdikli fotoğrafı açık kimli yazılı Doğruoğlu Mehmet Tığlı 15-12-94 tarihi ne kadar ilçemiz sınırları dahilinde Türkiye Diyanet Vakfı'nın soğuk damgalı makbuzlarıyla teberrüt toplamaya yetkili kılınmıştır diyor. Bu belgeyi bize sunuyor ama ilçemiz sınırları dahilinde diyor. Evet, buyurun. Bunu alsın Suy, efendim sahibi bu ilçemiz dahilinde deyince tabi Babana ilçesi olmuş oluyor. Yani buranın müftesinden ayrıca izin, al izin alması gerekirdi. Evet, tesettürlük sorulara geçtik şimdi. Tabi zaman geniş olsa isteyen oturur, şey yapar. Tesettürlü kızlarımız padesi altında pantolon giyiyorlar. Ev içinde ya da gittikleri yerlerde kadınlar arasında böyle pantolon ile dolaşmaları uygun mudur? Evet, uygundur. Pantolon, pantolon d dolaşmaktan çok daha iyi koruyor. Yani ayakları koruyor. O bakımdan elde de uygundur. Tabi etekleri var, palyesileri var. Onun altında efendim olunca e, güzel oluyor. Eğer eteği olmasa efendim pardekisi olmasa o zaman pantolon giyse uygun olur mu? O zaman uygun olmaz. Neden? O zaman eti budu çıkar meydana da onda. O zaman tesettür olmaz. Çünkü tesettürün şartı neydi? Üç şartı var. Bir kumaş kalın olacak altı görünmeyecek. Kumaş ince olur şeffaf olur altı görünürse olmaz. Kumaş kalın olacak. Altı görünmeyecek şeffaf olmayacak bir de bol olacak. Dar olur da e, her tarafını sımseti sıkarsa, o zaman her tarafı belli olur, kesettür olmaz. O da fitne olur. Yani tahrik edici olur, günah olur. İnaneli o, o şekilde patates gibi yumru yumru her tarafı meydana çıkmış bir pantolonla bir kadının dolaşması caiz olamaz asla. Ne zaman caiz olur? Kardeşi süsü varsa, eteği varsa, pantolonu bolsa o zaman caiz olur. Yoksa ben şahsen hacca giden kadınlar için de söyledim bir konuşmamda. Bizim hacı nineler, hacı teyzeler, hacı bacılar, kardeşlerimiz, efendim, tamam Fatıma ana gömleği derler, şuradan düzgülü, bol şeyleri yaptırmışlar. Güzel, bol giyim, tamam bol olunca vücut hatları belli olmuyor güzel, Aa, bir de kuşak yapmışlar, bir de kuşağı beliyor, deline şey yapıyor, bir de sıkıyor e ne kaldı? Bolluğu gitti işte burası belir işte burası ayağa işte burası bilmem olmadı o zaman olmuyor yani bol olacak nasıl bol olacak? belli etmeyen şekilde olacak, yukarıdan aşağı vücut hatları örtülecek, örtülmediği zaman uygun olmuyor Pantolon da öyledir. Tek başına pantolon giyerse bir kadın istediği kadar kalın olsun. isterse bir karış kalın olsun. Vücut hatları belli olduğu için olmaz. Ama şalvar tarzında olunca, üstünde parçası ve etek olunca iyi olur. Çünkü ayakları rüzgar uçsa bile etekleri uçursa bile görünmüyor.